Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan, Uygar Özesmi. Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Keyifli, değişim dolu bir yeni hafta olması dileğiyle. Hayvanat bahçeleri ve sirkleri kapatın talebiyle kampanyasını başlatan Çağla Tezcan'ın sesine kulak verelim. Hayvanat bahçelerinin kapatılmasını istiyoruz. Çünkü küçük başlıklar halinde neden kapatılması gerektiğini sizlerle paylaşalım. A. Hayvanlar özgür değildir. Eğer bir hayvanat bahçesini gezdiyseniz hayvanların genelde mutsuz olduğunu fark etmişsinizdir. Biz insanlar genelde hayvanların zeki olmadıklarını ve duygularının bulunmadığını düşünürüz. Bu nedenle de onları kafese kapattığımızda mutsuz olacaklarını aklımıza pek getirmeyiz. Hatta tam tersine onları vahşi yaşamın zorluklarından belki de ölmekten kurtardığımızı ve adeta bir lütufta bulunduğumuzu düşünürüz. Oysa gerçek bu değildir. Hayvanlar zekidir ve duyguları vardır. Severler, öfkelenirler, mutlu ya da mutsuz olabilirler. Hayvanat bahçesinde olan tutsak olarak tutmak sadece bu yönüyle bile ahlaki değildir. Neden tutsaklar ki suçları ne? B. Hayvanlar için yeterli bir yaşam alanı yoktur. Yaban hayvanları sürekli hareket halindedirler ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için türlerine göre belirli bir coğrafi alana ihtiyaç duyarlar. Hayvanat bahçeleri onlara bu alanı sağlayamaz. Örneğin hayvanat bahçelerinde yaşam alanları ortalama olarak bir aslan için 18 bin kattır doğada. Bir kutup ayısı içinse bu 1 milyon kat daha büyüktür. Hayvanat bahçesindeki yani mini açık küçücük bir yer. C. Hayvanat bahçelerinde insanlar hayvanları öldürmektedir. PETA'nın yani hayvanlara etik muamele için mücadele edenler örgütü verilerine göre sadece Avrupa'daki hayvanat bahçelerinde her yıl 5000 ila 7500 hayvan fazlalık ya da mali imkansızlıklar nedeniyle öldürülmektedir. D. Hayvanlara kötü muamele edilmekte. Hayvanlar öldürülmeseler bile hayvanat bahçelerinde kötü muamele görürler. Dövülmek, cezalandırılmak ve aç bırakılmak bunların bir kısmı. E. Hayvanat bahçelerinde hayvanlar daha az yaşarlar. F. Hayvanlar doğal ortamlarında korunmalıdırlar. Hayvanat bahçelerinde hayvanların bakımı çok maliyetlidir. Oysa bugün hayvanat bahçeleri için yapılan harcamadan çok daha azına hayvanları doğal ortamlarında korumak için harcanmaktadır. Tabi iş sadece hayvanat bahçeleriyle de sınırlı değil. Buna sirkleri, akvaparkları, pet shopları hatta evleri bile dahil edebilirsiniz. Hayvanların tutsak edildiği ve kötü muamele gördüğü yerler arasında. Zaman zaman öyle videolar görüyorum ki tüylerim diken diken oluyor. Canlı kedi yavrularını oltaya takıp kılıç balığı avlayanlar mı ararsınız? Bir uçurumun kenarındaki eşeği tekme ile uçuruma yuvarlayanlar mı? Daha pek çok örnek var. Peki şimdi hayvan hakları bildirisine bir bakalım ne diyor? Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı bir suçtur. Kesinlikle büyük bir suçtur. Şimdi sirk ve hayvanat bahçelerinde neler olduğunu, hayvanlara acımasızca eziyet edildiğini belirtelim burada. Kapatılması için ellerimizi birleştirelim ve imzamızı atalım. Ne kadar çok imza, o kadar çok hayvanın kurtulması için bir sebeptir. Hayvanlar özgürleşene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Çünkü hayvan özgürlüğü, insan özgürlüğüdür. Çünkü hayvan hakları politik ve ahlaki bir sorundur. Kampanya imzaladıktan sonra lütfen Facebook, Twitter ve Instagram'da arkadaşlarınızla paylaşın. Daha çok kişinin destek olmasını sağlayın diyor Tezcan. Ve kampanyasında şu ana kadar 9.311 kişi imzalarıyla desteklemişim. Sıradaki kampanya için Bursa'dayız. Kampanyanın sahibi... Bursa merkezindeki 1100 ağacın kesilmesine engel ol talebiyle kampanyasını başlatan Aysu Mahmutoğlu. Mahmutoğlu diyor ki, Bursa merkez ilçesinde bulunan Acemler askeri bölgesi birinci derecede sıt alanı olmaktan çıkarıldı ve üzerindeki 1100 ağaç kesiliyor. Yüz kadarı kesildi bile. Desteklerinizle geri kalan 1000 ağacı kurtaralım. İçlerinde asırlık ağaçların da bulunduğu bu küçük orman yok oluyor. 40 bin kişilik stadyumun karşısında olan 1100 ağaçlık alana Sağlık Bakanlığı hastane yapma kararı almış. 1100 ağacı 110 bin TL'ye satmış. Maç günleri trafik ve gürültünün şimdi bile had safhada olduğu caddeye hastane yapmak akıllıca mı? Eski yeşil Bursa'dan eser kalmadı. Son kalan yeşil alanlardan biri daha gidiyor. Lütfen hava kirliliğinin kritik seviyede olduğu Bursa'da ağaçlarımıza birlikte sahip çıkalım diyor Mahmutoğlu ve kampanyasını bugüne kadar 9.794 kişi desteklemiş. Sıradaki kampanya yine hayvan hakları ile ilgili kedi köpek mamalarında KDV oranı indirilsin talebiyle kampanyasını başlatmış Hasan Dursun. Dursun diyor ki kedi ve köpek mamalarının %95'i ithal ve dövize endeksi olduğu için fiyatları da çok yüksek. Bu mamalarla sokak hayvanlarını da besliyoruz. Hayvan sahipleri vicdanlı, sosyal sorumluluk sahibi olan insanlar... Ve hepimiz bu fiyatlardan mağdur oluyoruz. Mamalarda %18 olan KDV'nin %8 veya daha makul bir orana çekilmesini istiyorum diyor Dursun. Ve 1367 kişi de imza atıp destek vermiş bile. Sıradaki kampanya için şimdi gidelim Gaziantep'e. Gaziantep'ten Murat Özkay'a diyor ki 2017 polis alımlarında 2016 yılı içerisinde yapılmış olan 20. dönem Pomem. Alımlarında, yani lisansın yanında ön lisans alımlarının da olmasını, bunun yanı sıra yaş sınırının ve gün alma ibaresinin kaldırılmasını ve kadınlara da maksimum kontenjanın ayrılmasını talep ediyoruz. 2017 polis alımlarına ilişkin vatanını, milletini, bayrağını savunmanın yaşı ve cinsiyeti olmadığını düşünüyoruz, diyor Özkaya. Kampanyaya Change.org'da ulaşabilirsiniz. Ve sıradaki kampanya için şimdi İzmir'e uzanıyoruz. Bir kütüphane ile ilgili. Karşıyaka'daki kütüphane sorunu diyor Ecem Nur Sakallı. Kütüphaneler sınava çalışan birçok öğrencinin ve kitap okumayı seven, kütüphaneye değer veren insanların sık sık uğradığı sessizliğin ve huzurun kitap kokularıyla birleştiği bir ortam. Peki ya bizimkiler nasıl? Ders çalışmaya ya da araştırma yapmaya gittiğinizde kitap okumak istediğinizde yer bulamamak, Karşıyaka Hoca Mithat Halk Kütüphanesi'nde gelenler olarak bizlerin en büyük problemi. Ayrıca çalışma masaları da çok küçük. İsteğimiz birçok projeye destek veren öğrenciyi ve eğitimi önemseyen bu semtte yani karşıya kadar ferah ve büyük bir kütüphane yapılması diyor Sakallı bu kampanyasında. Ve geldik şimdi pazartesi gününün son kampanyasına taşeron işçiler referandumdan önce kadroya geçirilsin talebiyle kampanyasını başlatmış Batuhan Yılmaz. Yılmaz şöyle diyor aylardır gündemde olan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi Sadece bir seçim vadi olarak kalmamalı ve verilen sözler yerine getirilmeli. Taşeron işçiler aylardır kadroya geçme hayaliyle bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıkladığı gibi Taşeron'a kadro çalışmaları'nın referandumdan sonraya değil referandumdan önce sonuca ulaştırılmasını istiyoruz diyor Yılmaz ve onun kampanyasına da 1334 kişi destek vermiş. Tabii ki referandum olayı seçim olayıyla karıştırılıyor gibi. Geliyor Türkiye gündeminde. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org'da bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Salı sabahında yani yani sabah yeni kampanyalarla buluşuncaya kadar eser kalın. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.